Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil alamin. 28. Cüzden Saf Suresi Bismillahirrahmanirrahim. Mekkiyetin evmediniyetin erva aşerete ayet. Hem Mekke'de Medine'de de nuzul ettiği rivayet edilmektedir. 14 ayetten ibarettir. Sebbaha Bu Kur'an-ı Kerim'de çok var. Yani bu 29. cüzdede iki tane sebbaha, iki tane yüsebbih diye böyle o şekilde Kur'an-ı Kerim'de böyle sebbaha ile başlayan inşallah burada 28. cüzde iki tane sebbaha diye başlıyor. bir tane de yüsebbih diye başlıyor sureler. Yani kainatın aslında hülasası özü o. وَاِنْ نِشَيْئِينَ اِلَّا bir بِهَمْدِهِ Hiçbir şey yok ki Allah'ı tesbih etmiş olmasın. Tesbihin manası aslında Allah'ı zikretmek belki ilk akla gelir ama asıl anlamı şudur. Yani Allah varlıklar içerisinde, yaratıklar içerisinde ne kadar eksik ve kusurlu ifade eden şey varsa hepsinden münezzeh ve delidir. Uzaktır. Yüzme mavası da var işte değil mi hocam? He. Yüzme almak için evet. de daldırıp yüzdürürsün. Evet. Kainatta bütün varlıklar adeta Cenab-ı Hakk'a ibadet okyanusunda, denizinde yüzüyorlar. O manada var. Diğer bir mana itibarıyla yüzme manası da var. Subhanallah. Allah tesbih etti, tenzih etti. Ne? Ma'af semavati ve mafil el Yerin içerisinde ve göğün içerisinde olan, yerde ve gökte içerisinde olan ne varsa. Ki burada da ifadeci aynı. Fellahu mezidatun yani subhanallah. Buradaki lam zaittir. Ve'a bi ma dunen men lil ekter. Burada önemlilik şu. Niye sebbaha men fissemavat demedi de sebbaha ma fissemavat dedi. Sebebine gelince men akıllar için kullanılır. Ma tüm canlılar için kullanılır. Onun için ma ifadesi, men ifadesine göre daha ekseriyeti Cizli galiben yani hepsi, hepsi galiben çokluğu ifade ediyor, çoğunluğu ifade ediyor. Onun için men diye gelmiyor da ma diye gelmesindeki sebep yani ne varsa ne varsa Diğer bir ifadeyle çok, çok, Aa, ne var, her, A'sından, Z'sine, A'sından Z'sine ne varsa her şey Allah tesbih eder. Böylece hariçte bir şey bırakmıyor. Ama men deseydi o zaman manın kapsamı içerisinde olan şeyler hariçte kalmış olurdu. Yani işte, dedik, de, diyelim ki belki sadece insan girerdi ama hayvan, bitki hatta onun ötesindeki camidat gibi dört unsurdan yaratılan şeyler onun haricinde kalmış olurdu. Allah la la ve ha yani bütün varlıkların mahsulatı neticesi hani bir şeyde fabrikada esas olan nedir ne fabrikasıysa onun ürünüdür kainat fabrikasının ürünü ise tesbihtir Allah kainat fabrikasını niye kurdu onun ürünü olan tesbihi oradan almak için tesbihi onların tesbihi ibadeti senası övgüsü şükrü hamdı ondan mahsur olarak almak için evet vevel aziz fi mülki Allah mülkünde izze sahibidir güç ve kuvvet sahibidir hakimdir aynı zamanda el hakimu fi şe'ni min şuuni min sun'i ve kaderi ve şeriati ve teşri'i ve ceza'i ve kelamihi ve irsalihi rusulehu ve inzali kitubahu ila gayzi Allah hikmet hakim şu demektir. Abesin zıddı demektir. Yani uygunsuz olan şeylerden Allah münezzehtir. Her yaptığı şeyde bir değil binlerce maslahat ve fayda vardır. Ne de mesela yapmış olduğu işlerde, takdirinde, ortaya koymuş olduğu hükümlerinde, cezasında, kelamında, peygamberleri göndermesinde ve kitapl kitapları indirmesinde. <gülüyor> ve bunun dışındaki her şeyde muhakkak hikmet sahibidir. Hakimdir, hiçbir şeyde haşa abes iş cenabı ı Hak yapmaz. Evet, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Bu iman edenlerin kapsamı içerisinde Allah'a inanan her şey var. Ne gelir? Ya eyyühellezine amenu. Bir ne cenab Hak bazen neyin? bütün insanları şey yapar, bazen o insanlar içerisinde hususiyet olaraktan iman edenleri öne çıkar. Ey iman edenler ne? Niçin söylüyorsunuz? Neyi? مَا لَا Yapmadığınız şeyi. Bir şeyi yapmıyor iseniz niye söylüyorsunuz? Yapmadığınız şeyi neden söylüyorsunuz? Niçin yapmadığınızı söylüyorsunuz? azu ve مَاكْتًا Temiz Buradaki makten temizdir. Yani ki şiddet, hiddet ceza konusunda büyük oldu. اِنْدَ Allah nezdinde. Yani Allah bu durumu memnuniyetle karşılamadı. Allah katında bu kızgınlığa neden oldu. Ne, ne, ne hangi durum entekulu. Bu entekuli ifadesi failin kebure. Allah katında büyük oldu. Azap bakımından, hiddet bakımından, celal bakımından, şiddet bakımından, ceza bakımından ne failin kebure'nin Entekulu ne manâ tef'al. Ne manâ Yapmadığınız halde yapmadığınızı demeniz demiş olmanız Temiz olarak da makten Allah katında hakikaten kızmaya, hiddete, gadaba, cezaya sebep olmuş Hı, oldu. Ee, Sebab-ı nuzul, nuzuli hadihil ayeti lima لِمَا سَمِعَ أَصْحَادَ رَسُولِ اللّٰي ve الله عليه وسلم مَدَحَ جِهَادًا وَمَدَحَ أَهْلَ بَدْرٍ قَالُوا لَا اِنْ لَقَيْنَ قِتَالًا لَنَفْرَغَنَّ فِيهِ وَسْعَنَا فَفَضْلُ يَوْمَ اْوْحُدٍ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآي Heh. Burada altta da zaten ifade edecek o Uhud Savaşı ile ilgili olaraktan bu altta da onu beyan edecek. İnna lillahi muhaqqaki Allah yuhibbu ister sever, arzu eder, temenni eder. Fi ayati maderlu anel muhabbete sıfatullah hakikaten ala mayeli kücelali. Yani Allah'ın sevmesi kendi zatına yakışır bir şekilde isteme, arzu etme yoksa insanların muhabbet sevmesi ile Birebir aynı şekilde olmaksın kendi şanına, zatına yakışır bir muhabbet ile yette ve yette bir özelliği en nasr ve ikram ve nahv olmın asar Yafe ve subhan o yohib bu hakikat ev yansıra ikramı muhakkak ki Allah ister ellezine sever muhabbet eder ikram eder değil mi? Ha, buna benzer yardım eder destekte bulunur kime ellezine o kimseler ki yukatilu nefise Demek ki Allah'ın rızası, muhabbeti, sevgisi, yardımı, nusreti, ödülü değil mi? Karşılığı, cenneti he, kimler içindir? Kendi yolunda mücadele eden, mücadele eden, savaşan insanlar. Bu savaşma illa kılıncı alıp gitmek şeklinde değil. Değil mi? Efendimiz mesela Uhud gibi dehşetli bir savaştan dönerken ne diyordu? Küçük ya cihattan... Dönüyoruz, büyük cihada gidiyoruz. Ya Resulullah, ölüm kalım savaşı bundan daha büyük cihat mı olur dediklerinde Efendimiz ne diyor? Nefisle olan mücahede ve cihat savaşta yapılan cihattan daha büyüktür. Çünkü savaşta yapıp yapılan cihatta ya gazisin ya şehittir. Ama nefisle yapılan mücadelede Allah korusun ebedi cehenneme gitme tehlikesi var. Nefse aldanıp da cehenneme girme, ebedi cehenneme gitme güfür ve dalalete Gitme tehlikesiyle insan karşı karşıya. Onun için o cihat konusunu, Allah yolunda mücadele etme konusunu daha kapsamlı da düşünürsünüz. Yani onlar nasıl mukadder ediyorlar? Safen. Bu safen hal ifadesidir. E yani safine. Saf saf. Bölük bölük. Kısım kısım bir şekilde. Onu neye benzetiyor Kur'an? Sanki onlar sanki onlar kurşun eritilmiş. Kurşunların eğer Eritilmiş olduğu bir binalar gibi sağlamlık konusunda. Hani ne diyor Efendimiz değil mi? Ehli imanı teşbih ederken Peygamber Efendimiz birbirine destek veren bir binanın taşları gibidir diyor. Evet. Yani Harcı kurşun vücud... kurşundan yapılmış. yapılmış gibi. Veya bir vücudun organları gibi ne yapıyor? Birbirlerine destek veriyor, tutuyor. O kurşun dökülen binada adeta ne yapmış oluyor? Birbirine güç ve destek veriyor. Yani hüzzakın bağdü ila bağdü sabitun. Yani bazı bazına yapışık bir vaziyette. Birbirine ne yapmış? Kenetlenmiş bir vaziyette sabit olan bir bina gibidirler. O müminler birbirleri savaşı, inhizam yok. Dağılma yok. Değil mi? Birbirlerinden kopukluk <gülüyor> durumu yok. Vezkur hatırla düşün. İfade et manasını da söyleyebiliriz. Neyi? Şunu. İz. Burada ayrı bir konuya geçmiş oldu. Iz vaktaki kale Musa kavmi. Musa kavmine dedi ki ya kavmi. Yani burada kavmi aidiyet olan y vardır. Ey benim kavmim. Evet. Limetu Niye bana eziyet ediyorsunuz? Niye bana eziyette bulunuyorsunuz? Kâlü çünkü onlar ne dediler? He innehu adir. Musa var ya adirdir ha. Adir ne? Muntafihul munfati muntafi hul vereyse velis be zalik bekedubu haşa işte hayaları avret mahalli şişti şişmiş amusan avret mahalleri şişmiş diye ne yaptılar musaya yalan iftirada bulundular ne <gülüyor> yumurtalıkları yani yumurtalıkları şişkin diye şişmiş diye husyeleri şişmiş diye Musa peygambere iftirada bulundular Musa ve, icmâlen, ve sellem, ala ada yani ya Muhammed sen de mahsul olma onlar zaten Musa'ya da yaptılar Isa'ya da yaptılar geçmiş peygamberlere teselli tabii yani. burada pe, efendimizi bir teselli de var onları zikretmek Hı -hı. hem de burada Musa aleyhisselamın hakikaten ne gibi zorluklar içerisinde peygamberlik yaptığını bütün diğer ayetlerde de hep Kur'an nazara veriyor He, böyle bir iftirada bulunaraktan ey kavim niye bana eziyet ediyorsunuz? Yani işte ya Musa sen fusiyelerin e, şişmiş diyerekten ha, böyle bir iftirada. Öyle mi İşte iftiraya bak ne diyor o bu Kur'an onları yalanlıyor. Öyle bir şey yok yani. O eziyet etmek amacıyla, dalga geçmek, kötülemek amacıyla söylüyorlar. Vakat buradaki kat tahkik edatıdır. Oysa ey kavim siz biliyorsunuz ki enni Resulullah ileykum. Allah'ın benim Allah'ın size göndermiş olduğu bir resulüyüm ben. Kime? Ha, el cümle de cümle hal. Yani benim Allah'ın size göndermiş olduğu bir resulü olduğunu, olduğum halde bunu bildiğiniz halde niye bana eziyet ediyorsunuz? Oysa biliyorsunuz ki ben Allah'ın size göndermiş olduğu bir elçiyim ve resulü yuhtaram mı? Oysa peygambere ne olur? Hürmet gösterir. Peygamber'e saygı gösterilir iken, siz bana saygı göstermiyorsunuz ve benim Allah'ın peygamberi olarak size gönderildiğimi bildiğiniz halde, Eza Bile bile bana eziyet ediyorsunuz. فَلَمَّا ki zağu. Onlar ne yaptılar? anil عَنِ bir بِئِئِزَائِهِ Musa'ya eziyet etmek suretiyle haktan saptılar, kaydılar, ayakları kaydı, şarampule yuvarlandılar. Bunun üzerine, madem böyle yaptınız, o zaman اَزَاءَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ Allah onların kalplerini de saptırdı, halktan udulettirdi. ettirdi. Yani emâlehe anil huda ala vâşkı mâ fil ezeli. Ezelde takdir etmiş olduğu durum üzere Allah da onları hidayetten saptıraraktan kalplerin ne yapmış olduğu bozmuş ve de saptırmış oldu. Vallahu el kafirine kendi ilminde Cenab-ı ilmi ilahisinde ilme ezeliisinde kafir olarak bilmiş olduğu kavimlerine yapmaz hidayete erdirmez onlar da günahkar onun da ötesinde kafir bir kavimdirler yukarıda veskul dedi yine Kur'an veskul ey habibim hatırla Düşün ki, id vaktaki kale, Musa aleyhisselam'a durum böyle olduğu gibi, Cenab-ı Hak ne yapıyor? İsa'yı da, demin de orada ifade ettiği gibi, hem Efendimiz'e teselli için hem Musa'yı nazara veriyor, hem de şimdi İsa'yı nazara veriyor. Redskül ey Habibim, bak hatırla. İz vaktaki kale İsa, ey ibn-i Meryem, vaktaki beni Meryem oğlu İsa dedi. Ya beni İsrail, ey İsrail oğulları. Ha, burada, lem yekul. Demedi Allah. Ne diye? Ya kavmi. Yani İsa Aleyhisselam Musa gibi kavmi demedi. Niye demedi? Çünkü li enneu la eba Çünkü o onların soyundan değildi. Onun babası olmadığı için aynı soydan, ırktan gelmedikleri için Musa gibi. Oysa Musa Aleyhisselam o aynı soyda Yani Yahudilerin soyundan. Ama İsa babasız olduğu için çok önemli bir nokta. Çok ince bir nokta. Yani Hazreti İsa'nın Evet, gerçek Kur'an açıkça söylüyor ama Hazreti İsa'nın babasız olarak dünyaya geldiğinin en büyük kanıtlarından birisi de bu ayet. Çünkü eğer burada İsa bunu ya beni İsrail'deydi, ya, ya, ya kavmi demiş olsaydı, ya, demek ki o zaman benim kavmim dediğine göre aynı soydan bunlar. Aynı soydan olunca demek ki ins'anın babası var. Babası var. İşte inceliye bakın yani. İnceliğe bakın. Allah sözü olduğu, Allah kelamı olduğu gayet açık. Yani paşa, diyelim ki öyle bir yanlışlık yapılsaydı zaten yukarıda kavmi demişti Musa. İsa da kavmi desin ama Cenab-ı Hak ne yapıyor? Allah kelamı olduğunun belirtisi olaraktan İsa'nın babasız olduğunu da nazara vermiş oluyor. O ince noktayı da göstermiş oluyor. bu inkânet ummehum minuhum. Annesi doğru onlarda ama babası yok. فَاِنَّمَا اَنَّسَبُونَ مِنْ جِهَتِ الْأَوِ Çünkü soy kime bağlıdır? Babaya bağlıdır. Soy baba cihetiyle geldiği içindir ki, çocuk babasına nisbet edildiği içindir ki, ondan dolayı orada kavmi demiyor, ne diyor? Beni İsrail, ey İsrailoğulları demiş oluyor. O da ne diyor? اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ Ey İsrailoğulları! Ben Allah'ın size göndermiş olduğu bir Rasulüm. Ne yapıyorum? Görevim ne? iki şey. bir, Musaklikan lima beyine yediye Benden önceki tevratı tasdik ediyorum. Benden önce tevrat vardı, onu tasdik ediyorum. millet evet. minet tevratı önündeki benden önceki tevratı tasdik ediyor. Birincisi bu. İkincisi ve mübeşşir. Hüseyin -i Cisri gibi bir İslam alimi, kitab-ı Mukaddes, İncil, Tevrat değiştirildiği halde onun içerisinde 114 tane Efendimiz ile ilgili ayetleri çıkartıyor. Mesela bunlardan birisi Faraklık. Faraklık. Aşağıda da gelecek gerçi. Ve Efendimiz diyor İncil'de Ahmet, Tevrat'ta Ahyet, Kur'an-ı Kerim'de Muhammed. İsmiyle müsemmadır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ki burada da Ahmet diye Kur'an'da Ahmet, Muhammed ve Ahyet. Hepsi aynı manaya geliyor övülmüş mahbusu Ahmed bin Zekri dun Muhammed ma ennahu ashraf ya yani Oralar gerçi anlam itibariyle aynı. Övülmüş manasına. Ahmet, Mahmud, Muhammed övülmüş manasına. Hatta ondan dolayı bunu kendisine Abdülmuttalip bu adı koyunca evet. Mekkeliler diyor ki ya için he, biz böyle bir at duymamıştık. Sen buna niye bu adı verdin deyince hem yerdekiler hem göktekiler tarafından övülen birisi olsun diye ben buna hani şeriatı, Muhammed adını verdim. Şeriatı, ahlaka, sözleri, fileri övülmenin layık evet. olduğu için Ondan dolayı Muhammed adını övlen bir kişi olsun. Hem yerdekiler için hem göktekiler, melekler tarafından övlen bir insan olması için Muhammed adını verdiği ifade ediyor. He neyi müjdeliyor? Bu işte Efendimizin geleceğinin en açık göstergesi. Faraklık mesela Faruk manasına, Hakkı Batıldan ayıran manasına. Yine Efendimiz mesela Faran dağlarının uzantısı olan yerden geçecek. Faran dağları, bizim Toros dağları diyoruz ya... Faran Dağları, Mekke'nin Mekke Toros Dağları gibi. Silsile halinde Efendimiz'in doğduğu yerlerindeki sıra dağlar. Onun için geleceği yeri bile söylüyor. Geleceği yeri bile söylüyor. Ha, ben neyi müjdeliyorum? Bir Resulim, bir peygamberi. O peygamber ki, ye'ti Badi, benden sonra gelecek. İsmi ney? İsmihu Ahmet. İsmi Ahmet olup benden sonra gelecek olan bir peygamberi ben size müjdeliyorum diyor Hazreti İsa. Hakikaten Hazreti İsa, Adeta Efendimizin dümdarı gibi yani Efendimizin gel hani önceden elçiler gönderilir ya evet, yani ha, aynen ha, Hazreti şey İsa'nın aslında fonksiyonu Peygamberliğin ötesinde Hazırlıyor. bir elçi mesabesinde Efendimizin geleceğinden haber veren bir elçi mesabesinde Hazreti İsa ki onu da yapıyor Adeta Efendimizin gelişine bir zemin hazırlamış ha, hazırlık oluyor yapıyor gelişine. nasıl gelişine hazırlık yapıyor hazırlık yapıyor evet Kâle ta'ala "Felemme ca'a'humu e vakta ki onlar geldi. Ca'a Ahmed el ha, efendimiz geldi. Burada şunu da ifade edeyim daha önce de söylemiştim. Ca'e gibi fiiller lazimi fiiller. Ama lazimi olan bir fiil ba harfiyle gelirse ne oluyordu? Müteddi oluyor. olmuş evet. oluyordu. Yani geldi ifadesi getirdi manasına olmuş oluyordu. Falan ca'a e Vaktaki ki onlara geldi. Diğer bir ifadeyle getirdi. Neyi? El-beyina, el-ayat ve alamat Ayetleri ve alametleri, hak ve hakikatları Efendimiz ne yaptı? O Mekkeli müşriklere getirdi. Kalu dediler onlar. Haza, bu var ya el-mecubi, haşa, bu Muhammed'in getirdiği bu şey var ya nedir? Sihrun, mübinun, beyinun. Apaçık bir siirden ibarettir. Şimdi orada nefel diye birisi var. Nefel diye birisi Vallahi var. Ya, evet müşriklerin içerisinde o diyor ki, bakın diyorum siz Muhammed'e sahir dediniz, sihirbaz, kahin dediniz, şair dediniz ama bir şey hiç demediniz. Yalancı demediniz. Yani onlar kendi tabilerini kandırmak için, kendi kendilerini kandırmak için ya sihirbaz dediler, ya şair dediler, ya da kahin dediler. O şekilde çevrelerini kandırma yoluna gittiler. Öyle. Ha. Ama Haşa hiçbir seferinde de yalancı demediler çünkü öyle bir şey hiç ortaya çıkmış değil. Bir kerecik olmuş olsaydı ya sen bir kere demiştin derlerdi. E bu da onun peygamber olduğunu apaçık deliller getirmiş olduğunu ifade ediyor. Bunu sikrettikten sonra "Vamen azlamu? Vamen azlamu?" başka yerde de ne geçiyordu? "Vamen azlamu in men iftara alama." Allahu Değil mi ha? Burada da şöyle yani, one la ahade hiçbir kimse yoktur. Az zaman daha zalim, daha hakikatsız, zulüm sahibi. Yani, eser duzülmen, zulümden, zulüm bakımından daha şiddetli kimse yoktur. Kimden minmen iftira, ar Allahi tedibe. Allah'a yalan iftirasında bulunan kimseden daha zalim kim vardır? Yani, la ahade hiçbir kimse yoktur. Burada iki noktayı ifade edelim Aslında Kezip ifadesi ala ile gelirse iftira manasına. Ala ile gelirse onun için demin ne dedim? Vaman azdamın mimmen kezebe alallah. Kezebe alallah. Orada ala ifadesi kezebe ile gelirse iftira manasına geliyor. Burada iki kere iftira olmuş oluyor. Yani hem mimmen iftira'daki iftirayla geliyor hem de <gülüyor> ala kezibe ifade. Yani kat kat Allah iftirada bulunandan daha zalim kim vardır? La haber ah kimse yok. Yani en zalim odur işte. Yani haşa haşa Allah'a da yalan isnaf buluna bulunabilir mi ya? Bırak peygambere bile yalan isnafta bulunabilir mi ya? Yo, biz normal insanlara bile yok sen yalan söylüyorsun diyemiyoruz yani. Öyle Düşün yani. ki bir onu söyleyen bir peygamber ise Efendimiz gibi. Onu söyleyen Allah ise Allah'a iftira edenden daha zalim kim vardır? Kimse bulunabilir mi? Hayır en büyük zalim odur. Ki evet, bi nisbeti eş-şeriyki vel velide Niye daha zalimdir o? Allah'a iftira ediyor. Çünkü haşa İsa onun oğludur diyor. Allah'a eş ortak koşuyor. Ondan dolayı Allah'a bunları isnat eden insandan daha zalim hiçbir kimse yoktur. He, lavas ve Burada ne yapıyor? Onu sihirle ithamda bulunuyor. Oysa ve huve biz ola o oysa o Muhammed insanları hakka ve hakikata, İslam'a davet etmiş olduğu halde ona Allah'a yalan üslotta bulunandan iftira edenden daha zalim kim vardır? Ormağ diye kalme zalimin el kafirine. Allah zalim kalme kafirleri elbette ki hidayet etmez. O kafirlerin sıfatını yine burada zikrediyor. Yuridune li yutfi'u. Onlar neyi istiyorlar? Mansubun en ve yani, aslında bu lafidedir. <gülüyor> yani. He. Burada lamı da ayriyetenler. Velâmu mezîdetun en mukadderetun. Burada en mukadderdir, lam da sahih. Yani yurîdûne en yutfiû. Hakikati yani. budur. Masdar olaraklar. İstiyorlar neyi? En yutfiû'u. Söndürmeyi istiyorlar. Söndürmeyi neyi? Nur Allah'ı. Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Yani nurundan kasıt şer'o ve berâhino. O beyinat, açık delillerini, bürhanlarını ve aynı zamanda onun şeriat ve hükümlerini söndürmeye çalışıyorlar. Ne ile? Ortadan kaldırmak. İptal etmek, yalan iftirada bulunmak, söndürmeye çalışmak derken hani herkesin zihninde ne yapıyor Efendimiz? Bir nur parlatıyor. Bir hakikati parlatıyor. Ne yapıyor? Işığı yakıyor. O adam geliyor düğmeye basıyor ışığı söndürüyor. Ortalığı karanlığa koyuyor. Efendimiz insanların gözünü, aklını, kalbini, vicdanını, tüm duygularını düğmeye basarak aydınlatıyor nur ile. O kafir geliyor, ne yapıyor? Düğmeye basıyor. Bütün o nuru, ışığı söndürüyor. Bütün duygular otomatikman karanlıkta kalmış oluyor. He, ne ile? Bir efvahim ağızlarıyla. Hani ateşi diye söndürürüz ya ağız. Burada ağızdan kasıt he, bir akvali. Söylemiş olduğu yalan iftira, sihirbaz, şair kayıp gibi iftiralarla güya o hakikatı söndürmeye kalkışıyorlar. İnne usheru <şiyurum> ve kehanetü. Bu üç ifade yalan isnatta bulunaraktan. Oysa vallahu Allah bütün bu <mütimmu> musyuru nuruhi. Nurunu ne yapacaktır? artacaktır, tamamlayacaktır ve onu ishar edip ortaya koyacaktır. Öyle ki benölker yer kafiruna Kafirler bu durumdan hoşlanmasalar bile, memnun olmasalar bile Allah nurunu ishar edecek, açığa koyup tamamlamış olacaktır. Güveniz bu Allah. Ersel Resulullah kendi elçisini hidayet ile gönderdi hidayet ile gönderdi. Daha ve dinil hak diye. üzere gönderdi. Niye? Li zihrahu o hak olan dinini ve hidayetini üstün kılmak için. Yu'liyehu ali kılmak. Bütün dinlerin üstünde fevkinde yüceltmek amacıyla. Neye ale deeri külliye'l adyal İslamiyete zıt olan, muhalif olan, aykırı olan diğer bütün dinlere üstün kılmak için Allah ne yaptı? Resulünü hidayet ve hak din üzere gönderdi. Öyle ki melekler gelmiş zalike müşriklerin bu durum hoşuna gitmese de, memnun olmasalar bile, isterse memnun olmasınlar ki memnun da olmuyorlar ama Allah ne yapıyor? Dinini ali kılıyor. Bir kişi çıkıyor, arkasından milyarlarca insan Şimdiye kadar ne yapmış oluyor? Ona tabi olmuş oluyor. Bu ayetin sebebi nüzulu var. Evet. Ve sebep nüzulu hadihil ayeti anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ebedu'a aleyhi vahiyu 40 yawma. Fekale Ka'kub bin el-Eşraf ya mi'şar al-Yehudi abşiru fe kad atfa Allahu nura Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem fe enzalallahu hadihil ayete <gülüyor> hem bura için hem bura için hem de ve duhanın iniş sebebi burada. Olur. Efendimize ve duha ve leyli izaz, edin izaz edin edin. İşte vahiy biraz gecikince müşrikler şımarıyor. Aa işte Allah Muhammed'i unuttu <gülüyor> ha. orada. <gülüyor> orada da yani Allah ise ne yapıyor? Unutmayacağını, Muhammed'ini unutmadığını, sahip olduğunu ve onu hak ile gönderip dinini üstün kıldığını ifade ederekten ne yapmış oluyor? Böylece Cenab-ı Hak Rasulünü desteklediğini unutmadığını beyan ediyor. Ya yozine aminu, ey iman edenler, her edurlukum size göstereyim mi? Ala ticaretin bir ticaret, bir alışveriş, bir karlı iş. O karlı iş ki ne yapıyor? Tuncikum Tünc bir tahfifimini azabın elim, elem verici bir azaptan sizi kurtarıyor. Ha bu ne olur? Ha, ...tahfif ile doğru olur tünciküm. ...şu da var... ...şedde ile de olduğu bilir... ...tüneccikum... ...sizi kurtaracak olan... ...şedde ile olursa tüneccikum... Ha, ...tahfif ile olursa tünciikum... ...sizi elem verici bir azaptan kurtaracak bir ticareti... ...size göstereyim mi ey ehli iman... Öyle, ...nasıl elin müellimun... ...elem verici... ...evet... Hocam, yani bir geldi ya. o ...tabii yani o zaman ne olmuş oluyor... ...yani müteaddi olmuş oluyor. Neyim? He. Neccahukum, Neca leccahukum. Ne yapıyor? Tüneccikum. E, e. Üneccikum, tüneccikum. Sizi kurtaracak. Yani aynı manaya gelmiş oluyor. Aynı manaya gelmiş oluyor. Sizi kurtaracak. Size necat verecek, size fayda sağlayacak. Neyden? Elem verici bir azaptan kurtaracak. Fakat annemkalu sanki Kur'an bunu söylerken onlar dediler ki: ne? Ben size sorsam çocuklar, size Karlı bir ticaret söyleyeyim. Yarım saat içerisinde 100 trilyon kazanacaksınız. Ne dersiniz? Tamam. Tabii hocam. Tamam. Ne? Hemen hemen göster hocam. 100 trilyon ya yarım saat içerisinde ya. 100 trilyon kazanacaksınız çocuklar. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim size, söyleyeyim. Ha, o zaman işte Cenazat sanki o insanların evet ya Rabbi bize elem verici bir azaptan kurtaracak karlı ticareti bize göster ya Rabbi demelerini Rabbimiz duyarcasına ve kaleme dedi ki bitti. Çok büyük bir şey değil. Gayet kolay bir şey. Kelime-i getirmiş Yani tutminune tedumuna alel iman. İman üzere devam edeceksiniz billahi ve rasulü. Allah ve rasulüne iman edip onu sürdüreceksiniz. İman üzere devam etmeniz ve tücayidu nefise biril Allah yolunda bir emwalikum mallarınızla ve enfusikum canlarınızla ne yapacaksınız cihad edeceksiniz. Yine burada söylüyorum demin yukatilunu da de geçtiği gibi buradaki cihattan kası illa maddi cihat değildir. Bir insana bir tebliğde bulunmanız, bir hakikatı ifade etmiş olmanız. Ömür boyu bir insanda etki bırakacak, bırakacak bir cümle söylemiş olmadınız, hatta bir tebessümde bulunmuş olmanız bile, bu da nedir? Allah yolunda bir cihattır. Bir insanın gönlünü kazanmış olmanız, bir insanı gönlünü İslamiyete ısındırmış olmanız, bu en büyük bir cihat olmuş oluyor. Bazen bir kelime İnsanın hidayetine vesile olduğu gibi bazen kötü bir kelime Allah korusun insanın sapıtmasına da neden oluyor. Onun için hidayetine vesile olacak söylenen her güzel söz Allah yolunda bir cihattır. Zaharikum bu var ya hayrunekum. Sizin için elbette daha hayırlıdır. İn kuntun talemune. Ennev hayrun lekum fef'aluhu. Bu elbette ki bilirseniz, eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. O zaman ne yapın? Fe'alû. Ne duruyorsunuz ya? Ne duruyorsunuz? Hadi hemen o size büyük bir ticaret olup ebedi bir azaptan kurtaracak şeyi yerine getirin. Demek ki Allah ve Resulüne iman Allah yolunda mal ve canlarıyla mücadele, cihade etmektir. Ha bunu yapın ki, bunu yapın ki, yazûr cevabı şart-ı mukaddem. Eğer intifalû yufer Eğer bunu yaparsanız mağfiret olunursunuz. Allah sizi bağışlar, bağışlanmış olursunuz. يَاْفِرِلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Bir, önce sizi bir arındırır, önce sizi güzel bir temizler. Cehennem banyosunda azav, acı çekmeden bir temizlenirsiniz, aranırsınız. Çünkü ce, cennet kirleri kabul eder mi? Etmez. Önce Cenab-ı Hak sizi şöyle bir güzel temizler, arındırır, günah kirlerinden uzaklaştırır, arkasında ne yapar? وَيْدُخِلْكُمْ Sizi koyar. Cennetin cennetlere. O da bir tane değil ha. Cennetlere. Her bir insana 500 sene genişliğinde bir cennet. Rahman suresinde ne geçmişti? Cennetan. Hatta onunla ilgili Hazreti Ömer'in bir meselesini anlatmıştım size. Bir iffetli bir gencin, o genç ile ölmüş mezara konulmuş. Onunla görüşüyor cennetan. Evet ya Ömer diyor. babasını gidiyor. Ha. Ha. Babana ama, iki ama. tane cennet gerçekten verildi. Rabbim iki defa bana o cenneti verdi diyor. Yani demek ki çok cennetleri cenâba bak verecek. O cennetler ki tecrimin tahtiyel enhar altlarından nehirlerin atmış olduğu bir yani mükemmel bir çiftlik düşünün. Her şey var. Ve mesakine meskenler, yurtlar nasıl yurtlar tayyip eden, güzel olan yurtlar, nezih, hoş, güzel olan yurtlar, nerede fi cennate adını ikametin, yerleşik olaraktan adın cennetlerinde güzel olan meskenler altlarından nehirlerin atmış olduğu cennetler onlar için vardır. Cenab-ı Hak ne yapacak? Onları oraya koyacak. İşte bu zâliker fevzu azim. Büyük bir kurtuluş, büyük bir fevz olmuş oluyor bu durum. He. Ve o Kur'an hepsi bu mu? Yok. Bunun haricinde yü'tüküm nimeten. Size ayrı nimetler de Cenab-ı Hak verecek. İki cennetin haricinde, cennetlerin haricinde. O ayrı o nimetler ki siz hoşlanacaksınız. Seveceğiniz ayrı nimetler de verecek. Ne gibi mesela? Nasrûn min Allah. Allah'ım bize yardım olmasa ne olur? Bittik değil mi? İşte en büyük nimet Allah'ın yardımıdır. Efendimiz zamanda bir de düşün daha ney? Fethim Karim, Mekken'in feti gibi sizi bekleyen yakın bir zamandaki bir fethi, Allah'ın diğer bir nimeti. Obeşiril müminim, bil nasıl bir feti? Ey habibim, müminlere bu Allah'ın husüretini, yardımını ve Mekken'in feti gibi birçok fıtuatları o müminlere müjdele. Buradan ayrı bir konuya geçiyor. Ya yürlüzün amelü, ey iman edenler, konu ensar Allah'lı dini. Allah'ın dininin yardımcıları olunuz. Allah'ın dinine yardım ediniz. Ne gibi? Kema kale il dediği Olduğu gibi. El mâne kema kânel havariyûne kezâlike eddallu aleyh. Nitekim altta da ifade edecek. Hz. İsa'nın havarileri ile arasında geçen durumda da, <gülüyor> da olduğun gibi. Nâhne ensârullah. Kema <gülüyor> nitekim <gülüyor> kale İsa ibn meryem. İsa aleyhisselam demişti kime? El <gülüyor> havariyîne. Kendi havarilerine. <gülüyor> Men ensâr-i ilallah. Allah'a karşı, Allah'la beraber bana kim yardım eder? Bana yardım edecek kimdir? Kim yardıma koşar? Ey yani, menin ensarillezine yekunune ma'i Kim benimle beraber yardımcı olur? Mütevecciyen ilâ nusretillah Allah'ın yardımına doğru, Allah'ın Allah yardımına yönelik olaraktan benimle beraber benim yardımcılarım kimdir? Kim bana yardımcı olur? Deyince, ta'l-havariyûn Havariler ne dediler? Nahnu Ensarullah. Biz ya. Allah'ın yardımcılarız. Onun için Hristiyanlara Ensarullah denilir. Ensarullah yani Allah'ın yardımcıları. Nasrani denilmesi oradan ileri geliyor. Nasrani. Hristiyanlara İsevi veya Nasrani denilmesi Allah'a yardım ediciler oldukları içindir ki bir şeyle de Nasrani adı da verilir. Şu zamanlarında ama şimdi değil. Yok gene Nasrani. Yani şeyde geçer kitaplarda Nasrani de geçer, İsevi de geçer, Hristiyan da geçer. Her üç şekilde de söylenir yani. Ben ha Havariler Asfiyahü İsa, Hazreti İsa'nın temiz, seçilmiş arkadaşlarıdır. Seçkin insanlardır. Hazreti İsa'nın arkadaşlarıdırlar Havariler. Ve onlar evvelümen Amenevi, Hazreti İsa'ya ilk iman etmiş kimselerdir. Kaç kişi? Mekâri isney, aşer racüler. Onlar da topu topu 12 kişidir. Yani Hazreti İsa'ya aslında kendi zamanında 12 kişi iman etmiştir. Ondan sonra Hristiyanlık artık Hazreti İsa'nın dini olmaktan çıkmış, tamamen bozulmuş olmaktadır. He. Bu da nereden gelir? Milal Havari ve El Feyatul Halisi. Onlar beyaz elbise giydikleri için Havari denilmiştir. Daha Vakile denilmiş ki Kanu Kassarin. Onlar çamaşırcılardı. Çamaşırcılardı. Ne yapıyorlardı? Yuhavirun siyabe Elbiseleri taşlıyorlardı. Elbiseleri beyazlatıyorlardı. Bu işi yaptıkları içindir ki onlar Kassarin denilmiş, Havari denilmiş. Onlar elbiseleri beyazlatan, taşlayan hani hani biz deriyi, deri taşlanıyor, terdiye ediliyor ya, tabbakh gibi. Onun gibi bunlarda elbiseyi beyazlatıyorlar, kumaşcılar anlamına. Ondan dolayı havari adı verilmiş olmaktadır. E yani bir du neha onu taşlayaraktan beyazlatıyorlar elbiseleri. Ondan dolayı kendilerine havari denilmiştir. He, onlar ne dedi? Allahü Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'ın yardımcıları bizleriz. Bizler Allah'ın dinine yardım edenleriz. amenet تَا۪يفَةٌ مِّنْ beni İsrail İsrail oğullarından böylece bir taife ne yapmış oldu? Onun bir kısım, bir bölüm, bir kabile, bir millet ona iman etmiş oldu. Çünkü İsa da ne yapıyor? Musa'dan sonra geliyor aynen Beni İsrail oğullarına. Zaten Hazreti İsa'nın hitabı neydi? Ey Beni İsrail! Ey İsrail oğulları! Diye onlara hitap ediyor. Heeeh. Bi İsa vakalü dediler inne Abdullah rüfiye ile selam. He, bu o havariler iman ettikleri için bu Allah'ın kuludur. Haşa tanrı değildir. Allah'ın oğlu değildir. Üçün üçü değildir. Teslis değildir. Bu Allah'ın kuludur. Göğe yükseltilmiştir. <gülüyor> He rüfiye ile sema göğe yükseltilmiştir. Yani başka ayette de Hz. İsa'nın ölmediğini, biz onu huzurumuza geçici olarak aldık diyor Cenab-ı Hak. Gö göğe yükseltildiğini ve kıyamete yakın, ahir zamanda gelecek, Efendimiz'in kıyametin on büyük alametlerinden birisi olaraktan Hz. İsa'nın nuzulünü ifade ediyor. Ben de bunu genişçe, detaylı bir şekilde, tespitler.com adlı sitemde de genişçe, detaylı bir şekilde de anlatmışım. O وَكَفَرَتْ تَعِفَتُمْ Bir kısım ona iman ederken, bir taifede ona küfretti, inkar etti. Ne dediler? İmnih İbnullah. O Allah'ın oğludur. Refahü ileyhi. Haşa Allah oğlunu yanına aldı. Dediler. Faktatat taifeten ve böylece her iki taife birbirleriyle çarpıştı, mücadele etti, savaştı. Allah ne diyor? Allah ne diyor? ve yettna kavvaina biz tatbi' ettik destekleri kuvvetlendirdik ellezina amanu min ta'ifetayni o iki taifeden iman etmiş olanları biz Allah destekledik takviye ettik, kuvvetlendirdik neye karşı ana aduubiyem et taifetü'l kafireti düşmanlarına küfreden o taifeye karşı biz onları güçlendirdik fasbahu eşbaha emsa adha manzalle marbata Neydi? Hepsi oldu manasına. <gülüyor> ha, oldu manasına. فَاسْبَهُ <gülüyor> Onlar oldular زَاهِر۪ينَ <gülüyor> الْغَالِب۪ينَ Çünkü Allah destekleyince onlar ne olur? Ne olur? Evet, evet galip olur, üstün gelmiş olur ve böylece onlar desteklediğimiz, düşmana karşı desteklediğimiz o imal edenler de böylece zahir ve galip üstün geldiler. <gülüyor> Sadakallahul azim, Allah doğruyu söylemiştir. Subhaneke nâ ille nâ illâ muallemtenâ, inneke entel alîmin rakîm ve ahir davahum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn. El-Fâtiha.